Casim Avcı tarafından sonpeygamber.info web portalı için kaleme alınan bu siyer çalışması Mesut Uz tarafından seslendirildi. 39. Bölüm Veda Haccı ve veda hutbesi Resul-ü Ekrem'in Ramazan aylarında her gece Cebrail'le buluştuğu ve o zamana kadar nazil olan ayetleri okuduğu bilinmektedir. Hicretin 10. yılı Ramazan ayında ise Cebrail kendisine Kur'an-ı Kerim'i iki defa tilavet ettirdi. Rasulullah bunu ecelinin yaklaştığına işaret olarak gördü ve bu hususu kızı Fatıma ile de paylaştı. Diğer taraftan, her yıl Ramazan ayında on gün itikafa giren Rasulullah, hayatının bu son Ramazan ayında yirmi gün itikafta kaldı. Aynı yıl Rasulullah hacc'a gitmek için hazırlığa başladı ve kendisine bütün Müslümanların katılmasını istedi. Yirmi altı Zilkade on tarihinde yanında hanımları ve kızı Fatıma da olduğu halde, muhacirler, ensar ve Medine'ye gelen kabilelerden oluşan Müslümanlarla birlikte yola çıktı. Zülhuleyfe'de ihrama girdi. Yolda kendisine katılanlarla birlikte, dört zilhiccede Kasva adlı devesinin üzerinde olduğu halde Mekke'ye ulaştı. Umre yaptıktan sonra, Ebtah mevkiinde kendisi için kurulan çadırda kaldı. Sekiz zilhicce perşembe günü Mekke'den ayrılıp Mina'ya gitti, ve orada geceledi. Dokuz zilhicce cuma günü güneş doğduktan sonra, Müzdelife yoluyla Arafat'a hareket etti, Ve kendisi için Nemire'de kurulmasını emrettiği çadıra yerleşti. Öğle üzeri Arafat vadisinde sayıları 120 bini aşan ashabına, Veda hutbesi diye anılan konuşmasını yaptı. Hazreti Peygamber konuşmasında Allah'a hamdü senadan sonra, bütün insanların Allah'ın kulu olup aynı anne-babadan türediklerini hatırlattı. Irk, renk, dil ve sınıf farkı gözetilmeksizin bütün insanların eşit olduğunu, Allah katında üstünlük ölçüsünün takva olduğunu belirtti. Genellikle insan hakları üzerinde duran Resulullah, can, mal ve ırz güvenliğine vurgu yaparak kul hakkı konusunda dikkatli davranılmasını, zulümden ve haram lokmadan kaçınılmasını, emanete riayet edilmesini, eşler arasında karşılıklı hak, görev ve sorumlulukların gözetilmesini istedi. Bütün Müslümanların kardeş olduğunu ifade ederek, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Kur'an ve sünnetin vazgeçilmez hidayet kaynağı olduğunu belirten Resul-ü Ekrem, namaz, oruç, zekat ve hac gibi dini ibadetlerin yerine getirilmesi ve ahlak kurallarına uyulması konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi. Hazreti Peygamber, cahiliye dönemine ait bazı anlayış ve geleneklere de işaret ederek, ribanın ve kan davasının yasaklandığını, hacılara su temini vazifesiyle, Kabe'nin perdedarlığı ve anahtarlarının muhafazası dışında kalan, başta nesi olmak üzere, Mekke ve Hac idaresine dair cahiliye çağı kurumlarını ve uygulamalarını kaldırdığını ilan etti. Kendisini dinleyen ashabına sık sık, ''Tebliğ ettim mi?'' diye sorup, söylediklerini tasdik ettiren Hazreti Peygamber, ''Şahid ol Ya Rab! Şahid ol Ya Rab!'' diyerek konuşmasını tamamladı. Hazreti Peygamber, Arafat'tan ayrılmadan önce nazil olan ayette de, dinin kemale erip tamamlandığı ve hakkın rızasına uygun dinin İslam olduğu açıkça zikredilmektedir. Bugün size dininizi kemale erdirip nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Resulullah, devesinin terkisinde Üsame bin Zeyt olduğu halde Arafat'tan indi. Müzdelife'ye ulaştığında, Akşam ve yatsı namazlarını burada kıldı. Sabah namazını da burada eda ettikten sonra, Cemretül Akabe'ye vardı ve her defasında tekbir getirerek yedi taş attı. Oradan Mina'ya geçti ve burada da ashabına bir konuşma yaptıktan sonra kurbanını kesti. Sonra tıraş olup ihramdan çıktı ve Kabe'ye gelerek tavaf yaptı. Tekrar Mina'ya dönüp cemreleri tamamladı. Ertesi gün Mekke'ye döndü ve güneş doğmadan önce veda tavafını yaptı. Bayramın beşinci günü, Hazreti Peygamber'in müsaadesiyle Mekke ve Medine dışından gelen hacılar, memleketlerine gitmek üzere ayrıldı. Ardından Resulullah, muhacirler ve ensarla birlikte, hac vazifesini ifa etmiş, aynı zamanda bu ibadetin nasıl yapılacağını Müslümanlara öğretmiş olarak Medine'ye döndü. Hazreti Peygamber'in Arafat'ta yaptığı konuşmada bu yıldan sonra sizinle burada belki de bir daha buluşamayacağım buyurması ve bir süre sonra da vefat etmesi dolayısıyla onun bu haccına veda haccı, hutbeye de Veda hutbesi denilmiştir. Esasen Hazreti Peygamberin bu hac sırasında çeşitli yer ve zamanlarda birden fazla konuşma yaptığını da belirtmek gerekir.